Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Değerli Müslümanlar insanın nasıl mutlu Olacağı konusundaki Bazı unsurları Maddeleri Sayıyorduk. Bugün de Dördüncü maddeye Geldik. Dördüncü ve beşinci maddeleri sizlere Özetleyeceğim Teala Dördüncü madde Allah'a sığınmak Saadete kavuşturan sebeplerden dördüncüsü de kişinin bütün sebepleri yerine getirmek koşulu ile her işinde Allah'a sığınmasıdır. Şayet bir Müslüman her işte sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a güvenip ona sığınsa Allah o kişinin sıkıntılarını giderecek ve onun kalbine ferahlık verecektir. Değerli kardeşim, bir şey dilediğin zaman sadece Allah'tan dile, yardıma çağırdığında ise sadece Allah'tan yardım iste, sadece ondan görüşlerinde isabetli ve işlerinde başarılı olmayı dile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر Allah'ım bana beni her türlü hataya karşı koruyan dinimi kolay ve anlaşılır kıl. Yaşantımı sağladığım dünyamı kolay ve hakkımda hayırlı kıl. Dönecek olduğum yer olan ahiretimi hakkımda hayırlı kıl. Hayatımı her türlü hayırlı işi artırmama, vesile kıl. Ölümü benim için her türlü şerden kurtulup, rahat bir yaşama kavuşmama vesile kıl. Beşinci maddemiz, saliha eş. Mutlu bir yaşama kavuşabilmek için gerekli vesilelerden biri de, saliha bir eşle yuva kurmaktır. Zira saliha bir eş, saadeti yakalayabilmek için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. الدنيا meta'un ve hayru meta'u dünya el mar'atu saliha dünya bir metadır. Ve dünyanın en hayırlı metası salihha bir kadındır. Buradan meta'dan kastı tabi ki nimettir. Yani dünya ve içindekiler size verilen bir nimettir. Dünyanın en güzel nimeti de saliha bir hanımefendidir. Allah'ın kendisine saliha bir kadın nasip etmiş olduğu kişiler saadet içinde yaşarlar. Zira saliha kadın beyne itaatkar olur. Saliha bir kadın beynin gıyabında kocasının iffetini namusunu ve malını korur. Beyi kendisine baktığında beynin kalbi sevinçle dolar, gözleri ışıldar. Beyi evde olmadığında çocukları ve malları konusunda hiç endişe taşımaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet ediliyor kendisinden. أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع، والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق والمركب السوء. شيء مطلق Salih kadın, geniş ev, iyi komşu, huyu güzel binek ve yine dört şey de kişinin mutsuzluğundandır, kötü komşu, kötü huylu kadın, dar ev, kötü binek. Evet, Peygamberimiz başka başka bir hadis şerfinde şöyle buyuruyor: "Thalathun min se'ade." meşaka Feine nefsiha şey vardır ki bunlar insana mutluluk verir ve üç şey de vardır ki insana mutsuzluk verir Mutluluk veren üç şeyden biri şudur. Baktığında hoşuna giden, kendisini yalnız bıraktığında kendisi ve malın konusunda güven duyduğun kadın eş. Hakimin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a şöyle der. Ela uhbiruke bi hayrim ma yaknuzuhu al-mar'a El mer'atü s-salihâ İzâ nazara ileyhâ serrat ve izâ emreha ata'at ve izâ gâbe anha hafizat Sana kişinin saklayabileceği en büyük hazineden haber vereyim mi ya İbni Abbas? Kişi kendisine baktığında yani eşi, kocası kendisine baktığında kendisini mutlu eden kendisine bir iş buyurduğunda onu yerine getiren ve kendisinin yanında bulunmadığı zamanda onun namusunu koruyan saliha kadındır demek ki saliha kadında insanın mutlu olmasında çok önemli bir unsurdur önemli bir yeri ve makamı vardır öyleyse evlenecek olan kardeşlerimize özellikle genç kardeşlerimize saliha eş seçmeleri konusunda nasihatlerimiz, tavsiyelerimiz olacaktır. Zira Peygamberimiz kadının e, dört şey için evlenileceğini ama akıllı olan insanın Dini güzel olan kadını tercih edeceğini, etmesi gerektiğini, ettiği takdirde mutlu olacağını ifade ediyor. Öyleyse açık saçıklara özenmeyin. Makyajlılar, boyalılar dışarıda yürürken, gezerken, tozarken bedenini haramdan korumayan, kendini kıskanmayan, iffetini sokağa atan, insanlara, bayanlara özenmeyin. Ve dindar insanları seçin ki hem namusunuzu korusun, hem sizi korusun, hem de sizin hakkınızı yerine iade etsin ve kocaya itaatın dinimizin emirlerinden olduğunu bilsin. Tabii ki burada itaattan kastımız kocanın hakkı olan yerde Hanımının kendisine itaat etmesini kastediyoruz Allah cümlee hayırlı eşler hayırlı ömürler hayırlı taatlar nasip eylesin bu avı dava hamdulillahi Rabbi alamin, o sallallahu al yine Muhammed Alileyhi bir Ecumin el Faihha